Bugün Google Ads dünyasının o biraz karmaşık görünen labirentinin içine giriyoruz birlikte. Amacımız sadece böyle yüzeyden geçmek değil, hani gerçekte neyin işe yaradığını, neyin tuzak olduğunu anlamak. Elimizdeki kaynakta Mr. Digital Mustafa isimli yani 2007'den beri bu işin içinde olan tecrübelerini paylaşan bir uzmanın yazısı. Bu yolculukta senin için hedefimiz ne? Bir Google Ads uzmanı aslında tam olarak ne yapar? Bu platform neden hala bu kadar etkili, hangi hatalar bütçeni yakabilir ve tabi özellikle Türkiye'de çok konuşulan şu sahte tıklama meselesi nasıl başa çıkılır kısacası başarılı Google Ads kampanyalarının arkasındaki o pratik bilgeliği sahadan gelen dersleri senin için damıtacağız. Evet bu gerçekten de teorinin biraz dışına çıkıp pratiğe bakacağımız bir sohbet olacak. Yani işin mutfağında neler oluyor, bir uzman neyle karşılaşıyor, nasıl çözüm Buluyor. Bunları konuşacağız. Kaynağımız Mr. Dijital Mustafa'nın deneyimleri de Google'ın hep söylediği o iki şeye çok vurgu yapıyor. Deneyim ve güvenilirlik yani experience ve trust sadece bilmek yetmiyor. Sahada olmak, tecrübe etmek ve tabii ki müşteriye karşı şeffaf olmak yani güven vermek gerekiyor. Bu e, incelemede diyelim reklam bütçeni nasıl daha iyi korursun, en iyi sonuçları nasıl alırsın bunlara bakacağız. Harika. O zaman hemen başlayalım. Kaynağa göre bir Google Ads uzmanı kimdir tam olarak? Yani anladığım kadarıyla bu iş kesinlikle şey değil, reklamı açtım, çalışıyor demek değil. Çok daha fazlası var sanki. Strateji kurmak, sürekli veri analizi yapmak, bütçeyi korumak, özellikle şu sahte tıklamalardan ve müşteriyle şeffaf çalışmak. Mr. Dijital Mustafa'nın bir lafı var, çok dikkatimi çekti. Uzmanlık, kullanıcının ihtiyacını gerçekten karşılamaktır. Bu sanki sadece teknik bir iş değil de daha çok danışmanlık gibi değil mi? Google'un o deneyim ve güvenilirlik ilkeleriyle de bağlanıyor herhalde. Kesinlikle öyle. Yani uzmanlık sade butonlara basmak değil, işin stratejisini kurmak bir de ahlaki bir duruş sergilemek. Strateji neden kritik? Çünkü her işletme farklı. Senin de hedeflerin farklı olabilir. Belki daha çok telefon gelsin istiyorsun, belki sitene forumda olsun, belki de direkt satış artsın. İşte uzman tam da senin bu hedefine özel bir yol haritası çiziyor önce. Veri analizi de şey değil, kaçtık geldi diye bakmak değil sadece. Hangi kelime işe yarıyor, hangisi boşuna para harcatıyor, hangi saatler iyi, hangi şehirler? Bunları anlamak, sürekli iyileştirmek demek. Şeffaflık da tabii güven için şart. Kaynak diyor ki birçok işletme ajans raporlarına tam güvenemiyor. Gerçek uzman harcanan her kuruş nereye gitmiş, karşılığında ne gelmiş bunu net bir şekilde sana anlatabilmeli. Peki şimdi bir sürü platform var. İşte Meta, Instagram, Facebook, TikTok bayağı güçlüler. İçerik pazarlaması SEO desen öyle. Kaynak neden hala Google Ads için en güçlü kanal diyor. Temel argümanı ilginç geldi bana. Kullanıcının hazır niyeti. Yani sosyal medyada gezerken reklam görüyorsun ama belki o an ihtiyacın yok. Reklam önce ilgini çekmeye çalışıyor. Ama Google'da öyle değil. Biri Ankara acil çilingir yazıyorsa belli ki kapıda kalmış hemen çözüm arıyor. Ya da kaynakta örnekler var. Ankara psikolog arayan terapi düşünüyor. İstanbul Saç Ekim Merkezi fiyatları arayan artık karar aşamasında gibi. Bu niyet farkı galiba kilit nokta. Tam üstüne bastın. İşte bu hazır niyet Google Ads'in en büyük kozu. Kaynağın dediği gibi doğru stratejiyle, doğru kelimelerle tam da senin ürününü veya hizmetini aktif olarak arayan kişiye ulaşıyorsun. Yani satın almaya çok daha yakın birine. Bu da ne demek? Potansiyel olarak diğer platformlara göre çok daha yüksek dönüşüm oranı demek. Şöyle düşün, bin kişiye ulaşıp ilgi uyandırmaya çalışmak mı? Yoksa zaten seni arayan 10 kişiye ulaşmak mı? Google Ads doğru kullanılırsa bu ikinci gruba, yani daha kaliteli, dönüşüme yakın kitleye odaklanmanı sağlıyor. Bu da reklam harcamalarının geri dönüşü, yani ROI dediğimiz şey açısından büyük avantaj. Tabii bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek yine uzmanlık istiyor. Anladım. Atansiyel yüksek ama demek ki tuzaklar da var. Mr. Dijital Mustafa bunca yıllık tecrübeyle ne gibi yaygın hatalar görmüş? Okuyunca insan aman dikkat diyor. Mesela yanlış anahtar kelime seçimi. Çok bariz diye örnek vermiş. Ücretsiz psikolog. Yüzlerce tıklama alıyor ama kimse randevu almıyor. Neden? Çünkü para vermek istemiyor arayan. Bütçe resmen çöp. Bir diğeri... Kontrolsüz bütçe. Reklamı bırakıyorsun kendi haline, gece 3'te kimsenin aramayacağı bir hizmet için para harcıyor. Ve tabii şu meşhur sahte tıklamalar, rakipler, botlar tıklıyor, bütçen eriyor, haksız rekabet resmen. Kaynak bir de şuna dikkat çekiyor, bence bu çok kritik. Sadece birkaç video izleyip ben uzmanım diyenler yüzünden işletmeler para kaybedebiliyor. Deneyimsizlik pahalıya patlıyor. Maalesef evet bu sorunlar çok yaygın özellikle işi bilmeyen ellerde ama güzel tarafı kaynak bu sorunlara karşı çözümlerini de anlatıyor. Mesela yanlış kelime tuzağına düşmemek için çok detaylı araştırma yapmak özellikle satın alma niyetli kelimelere odaklanmak lazım diyor. Psikolog randevu al gibi. Bütçenin gece erimesini önlemek için reklam zaman planlaması var. Çok basit ama etkili. ...senin işletmen gece 3'te çalışmıyorsa kapatırsın reklamı o saatte. Sahte tıklamaysa daha e, karmaşık. Kaynak diyor ki hem özel yazılımlar kullanıyor... ...hem de şüpheli IP'leri manuel engelliyor. sürekli takip ediyor. Anormal bir durum var mı mesela kısa sürede aynı yerden çok tık gelmiş mi? Bakıyor. Bu sürekli çabada Google'ın aradığı o emek, özgünlük, uzmanlık ile örtüşüyor aslında. Yani sorunları bilmek yetmiyor... Çözüm üretmek lazım. Peki sorunları anladık. Çözümlerde cepte diyelim. Başarılı bir kampanya nasıl kurulur? Stratejiler neler? kaynak başarının tesadüf olmadığını bilinçli bir strateji gerektirdiğini söylüyor. Farklı kampanya türlerini doğru kullanmak önemliymiş. Mesela arama ağı. Yani Google'da arama yapınca çıkan reklamlar. Niyeti belli kullanıcılar için. Beylikdüzü psikolog gibi. Dönüşümü genelde en yüksek olan buymuş. Görüntülü reklam ağı var. Hani sitelerde gördüğümüz bannerlar. Bunlar daha çok marka bilinirliği için iyiymiş ama direkt dönüşüm düşük olabiliyor. Ama remarket Marketing için çok iyi. Yani siteni ziyaret eden birine sonra başka sitede tekrar reklamını göstermek. Hatırlatma gibi. Aynen öyle. Bir de YouTube reklamları var. Doğru hedeflenirse müthiş etkili olabiliyor. Kaynakta bir saç ekim merkezi örneği var. Tek videoyla yüzlerce kişiye ulaşmış. E ticaret yapıyorsan yani online satışın varsa alışveriş reklamları çok önemli. Hani ürünün resmi fiyatıyla çıkanlar. Onlar direkt satın almaya yönelik, görsel ve fiyat odaklı. Yani ilk iş senin amacına uygun kampanya türünü seçmek. Tamam, kampanya türünü seçtik diyelim. Sonra iş daha da detaylanıyor galiba. Özellikle şu anahtar kelime olayı. Kaynakta tam eşleme, sıralı eşleme falan diyor. Bunlar ne demek tam olarak bizim için? Nasıl kullanılıyor? Güzel soru çünkü stratejinin kalbi burası aslında. Şöyle basitçe anlatayım. Tam eşleme, en kontrolü sende olanı bu. Sadece senin yazdığın kelime veya çok çok benzeri aranınca reklamın çıkar. Kırmızı spor ayakkabı dedin, sadece o aranırsa çıkar. Niyeti en net kitle ama daha dar. Sıralı eşleme, biraz daha esnek. Senin kelime öbeğinin başına sonuna başka kelimeler gelse de çıkar. Kırmızı spor ayakkabı sıralıysa ucuz kırmızı spor ayakkabı aramasında da çıkabilirsin. Daha geniş ama yine de ilgili. Bir de geniş eşleme var ama o çok geniş, kontrol zor, dikkatli olmak lazım. Anladım. Kontrol ve erişim dengesi yani. Peki ya şu negatif anahtar kelimeler? Kaynak bunun altını çiziyor, çok kritik diyor. Hatta bir müşterinin maliyeti sırf bu yüzden yarıya düşmüş. Nasıl oluyor bu? İşte bu. Tam uzman dokunuşu dediğimiz şey. Negatif kelimeler, reklamının çıkmasını istemediğin aramalar. Düşün. Bir heykeltıraş gibi gereksiz kısımları yontuyorsun. Negatif kelimelerle alakasız aramaları temizliyorsun. Psikolog örneğine dönelim. Ücretsiz, bedava, stajyer, forum gibi kelimeleri negatif eklersen bu aramaları yapanlara reklamın görünmez. Böylece paran gerçekten hizmetinle ilgilenen, ödeme yapabilecek kişilere harcanır. Kaynaktaki o maliyetin yarıya inmesi örneği de bunun ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bütçeyi koruyorsun resmen. Vay canına! Basit ama etkisi büyükmüş gerçekten. Peki, hedefleme sadece kelimelerle mi? Kaynak diyor ki, reklamın kime ulaştığı kadar, ne zaman ve nerede ulaştığı da bütçeyi etkiliyor. Doğru mu? Kesinlikle. Bunlar da optimizasyonun diğer bacakları. Zamanlama, kaynak net örnek vermiş, gece 3'te diş randevusu arayan pek olmaz. Olmuyorsa kapatırsın reklama o saatlerde. Konum, işletmen sadece İstanbul'daysa niye Ankara'da reklamın çıksın ki? Boşa para. Sadece ilgili şehirleri, hatta ilçeleri hedefleyebilirsin. Kaynak iddialı bir şey söylüyor. Sadece bu doğru zaman ve konum hedeflemeyle bile bütçenin yüzde kırkı daha verimli kullanılabilir diyor. Bu müthiş bir oran. Yüzde kırk verimlilik, ciddi rakam. Bir de sürekli test ve optimizasyon diyorlar. A-B testi. Bu niye bu kadar önemli? Kursak bırakamıyor muyuz reklamı? İşte burada Google Ads'in dinamik yapısı devreye giriyor. Platform sürekli güncelleniyor, algoritmalar değişiyor, rakipler yeni şeyler deniyor, kullanıcı davranışları değişiyor. Dün iyi çalışan bir başlık yarın işlemeyebilir. AB testi dediğimiz şey basitçe iki farklı şeyi denemek. İki farklı başlık mesela. Hangisi daha çok tıklama alıyor? Kaynak diyor ki, sürekli farklı başlıkları, metinleri, teklifleri test ediyor. Biri %3 tıklama alıyor, diğeri %7. Hemen iyi olanı öne çıkarıp diğerini ya durduruyorsun ya da iyileştiriyorsun. Bu sürekli iyileştirme hali sadece daha iyi sonuç için değil, güncel kalmak için de şart. Google'ın da istediği o emek ve deneyim bu aslında. Statik kalırsan geri kalırsın. Anlaşıldı. Sürekli öğrenme, sürekli adapte olma hali var. Peki tüm bu kelimeler, testler, optimizasyon sonuçta neyi hedeflemeli? Kaynak sanırım sadece tıklama sayısına falan bakmıyor değil mi? Kesinlikle bakmıyor. Kaynağın metriği çok net, çok basit. Müşteri, yani sen harcadığın paranın karşılığını alıyor musun? ROI var mı? Örnek veriyor. Ayda 10 bin TL harcadın, bu sayede 50 bin TL'lik satış geldi mi? Veya sana değer katan form, telefon geldi mi o zaman başarılı. Binlerce tık alıyorsun ama kimse aramıyor, satın almıyorsa ortada sorun var demektir. Stratejiyi değiştirmek gerekir. Gerçek uzmanlık sana güzel raporlar sunmak değil, işine para kazandırmak, somut sonuç getirmek ve bunu şeffafça göstermek. Şimdi gelelim o en can sıkıcı konuya. Sahte tıklamalar. Of! Kaynak bunu özellikle Türkiye için çok ciddi bir problem olarak anlatıyor. Mr. Digital Mustafa'nın ilk deneyimi de tam derslik. Bir müşterinin bir haftalık bütçesi, rakipler tıklaya tıklaya bir günde bitmiş. Düşünsene, paran resmen buhar oluyor. Vardığı sonuç da çok net. Reklamları korumadan yönetmek, para kaybetmeyi kabul etmek demek. Kabus gibi bir şey bu işletmeler için. Rekabetin yüksek olduğu sektörlerde, sağlık turizmi, estetik... Hukuk, bazı hizmetler. Risk daha da fazla. Ama bu kötü deneyim kaynağı kendi koruma yöntemlerini geliştirmeye itmiş. Bahsettiği yöntemler de bayağı detaylı. Birincisi, şüpheli IP'leri tespit edip engellemek. Sürekli aynı yerden gelen tıklamalar gibi. İkincisi, yapay zeka destekli yazılımlarla bot trafiğini anormal tıklama modellerini filtrelemek. Üçüncüsü, ki bu çok önemli, günlük manuel takip. Yani verilere bakıp burada bir gariplik var diyebilmek. Mesela rakibil sitesini gezip hemen senin reklamına defalarca tıklayan biri gibi. Verdiği saç ekim merkezi örneği de çok çarpıcı. Koruma sayesinde bütçenin yüzde 35'i kurtulmuş, gerçek dönüşümler iki katına çıkmış. Bu hem bütçeni koruyor hem de gerçek müşteriye ulaşma şansını arttırıyor. Yüzde 35 beş kurtarmak, dönüşümleri ikiye katlamak inanılmaz bir itki. Peki kaynak ne kadarını engelleyebiliyor bu sahte tıklamaların? %100 mümkün mü acaba? %100 demek belki zor çünkü karşı tarafta boş durmuyor, yeni yöntemler buluyorlar. Ama kaynak diyor ki doğru araçlar ve sürekli takiple %90'ın üzerinde engelleme kesinlikle mümkün. Ki bu Google'ın da aslında istediği bir şey. Çünkü sahte tıklama hem reklam verenin parasını boşa harcıyor hem de kullanıcı deneyimini bozuyor. Bu da platformun güvenilirliğini zedeliyor. Kaynağın plasibi çok net bu konuda, müşterinin bütçesini kendi bütçem gibi korurum. Bu laf aslında her şeyi özetliyor. O başta konuştuğumuz güvenilirlik ilkesi bu işte. Tüm bu bilgilerden sonra bir işletme sahibi olarak sen, doğru Google Ads uzmanını veya ajansı nasıl seçeceksin? Kaynak uyarıyor, piyasada deneyimsiz, sadece temel bilenler de var diyor. Riskli olabilir onlarla çalışmak. Nelere bakmak lazım? Aynak birkaç kritik nokta sıralamış, senin için bir kontrol listesi gibi düşünelim. 1. Deneyim ve sonuçlar. Daha önce kimlerle çalışmış, ne sonuçlar almış, referans isteyebilirsin. 2. Şeffaf raporlama, raporları anlıyor musun, harcanan para, gelen tık ve en önemlisi dönüşümler, satış, form, arama, net mi, paranın karşılığını görüyor musun, buna bak. 3. Sahte tıklama bilgisi, bu konuyu biliyor mu? Ne yapıyor? Sana bir strateji sunuyor mu? Bu soruyu mutlaka sor. 4. Stratejik yaklaşım. Sadece reklama açıp bırakacak mı? Yoksa senin hedeflerine göre özel strateji kurup sürekli iyileştirecek mi? 5. İletişim ve güven. Rahat konuşabiliyor musun? Dürüst cevaplar alıyor musun? Güven önemli. Kaynakta kısaca şuna da değinilmiş. SEO ve Google Ads farkı. SEO organik sonuçlar için uzun vadeli, Google Ads ücretli, anlık sonuç. İkisi rakip değil tamamlayıcı. En iyisi ikisini birlikte kullanmak genelde. Çok net bir liste oldu bu. Teşekkürler. Peki bütçe. Ne kadar harcamalıyız? Sihirli bir rakam var mı? Kaynak diyor ki sihirli bir rakam yok. Sektöre… Rekabete, hedeflere göre çok değişir. Ama asıl önemli olan bütçenin ne kadar büyük olduğu değil, ne kadar verimli kullanıldığı. Optimizasyon yani. Küçük bütçeyle de harika işler yapılabilir, büyük bütçede yanlış yönetilirse çöpe gidebilir. Reklamlar hızlı sonuç verebilir ama kalıcı başarı o sürekli optimizasyon, test etme, adapte olma sürecinde yatıyor. Kaynağın baştan sona anlattığı gibi. O halde Mr. Digital Mustafa'nın bu değerli deneyimlerinden senin için çıkardığımız dersleri bir toparlayalım. Google Ads kullanıcının o anki niyeti sayesinde hala çok güçlü bir araç ama bu gücü kullanmak otomatik olmuyor. Başarı için senin hedefine uygun doğru strateji lazım, doğru kelime, kampanya, hedefleme, sürekli test ve optimizasyon şart, AB testleri ve tabii özellikle bizim pazarımızda bütçeni korumak için sahte tıklamalara karşı karşı sağlam bir savunma gerekiyor. Gerçek uzmanlıkta sadece teknik ayarları bilmek değil, işletmeye somut sonuç getirmek ve senin paranı kendi parası gibi korumak demekmiş. Kaynak dış tehditlere yani sahte tıklamalara karşı bütçeyi korumanın altını çiziyor sürekli. Bu cepte. Peki, acaba işletmeler farkında olmadan kendi içlerinde de bir tür sahte tıklama yaratıyor olabilirler mi? Şunu demek istiyorum Pazar değişiyor, Google değişiyor, kullanıcılar değişiyor ama sen hala eski varsayımlarla kampanya yönetiyorsan, yeni stratejileri denemekten çekiniyorsan, gerekli adaptasyonları zamanında yapmıyorsan, bu da aslında bütçenin etkisiz kullanılması demek değil mi? Potansiyel kazancı kaçırmak yani. Belki de bu dışarıdaki botlar kadar tehlikeli, görünmeyen bir iç sahte tıklama türüdür. Kendi dijital çabalarını değerlendirirken bu iç faktörleri de ne kadar yönettiğini düşünmek senin için üzerinde kafa yormaya değer bir nokta olabilir.